ne ehemmiyeti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin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 ...gül gülistan olur. Bir İman Abidesi Bediüzzaman Said Nursi Metin Yazarı Ahmet Çetin Redaksiyon Kazım Güleçyüz, Cevher İlhan, İbrahim Özdabak, Ses Kayıt, Metropol Seslendirme Stüdyosu, Senaryo ve Reji, Ahmet Çetin, Prodüksiyon, Yeni Asya Gazetesi. bakta ki kainat yaratıldı, dünya hazırlandı. Ve Beni Adem büyük bir kervan ve azim bir kafile gibi mazinin derelerinden gelip, vücut ve hayat sahrasında misafir olup istikbalin yüksek dağlarına ve müzeyyen bağlarına müteveccihen kafile kafile yürümekteyken kainatın nazarı dikkatini cebetti. şu garip ve acip mahluklar kimlerdir nereden geliyorlar nereye gidiyorlar diye ahvallerini anlamak üzere hilkat hükümetini ve fenli hikmeti karşılarına çıkarttı ve fenli hikmet sordu nereden geliyorsunuz nereye gidiyorsunuz bu dünyada işiniz nedir ''Reisiniz kimdir?'' Bu suale, Beni Adem namına ve Nevi Beşer'e vekaleten Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam cevap verdi. ''Ey Hikmet! Bu gördüğün insanlar, Sultan-ı Ezeli'nin kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyader varlık alemine çıkarılan mahluklardır. Sultan-ı Ezeli, bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş, ve emaneti kübrayı bize vermiştir. Aşır yoluyla saadet-i ebediyeye müteveccihen seyahat etmekteyiz. Dünyadaki işimiz de o saadet-i yollarını temin etmekle sermayemiz olan istidatlarımızı nemaalandırmaktır. Ve şu azim insan kervanına risalet vazifesiyle gelip bundan böyle riyaset eden ben işte o sultan-ı ezeli'nin risalet beratı olarak bana verdiği Kur'an-ı Şan elindedir. Şüphen varsa al oku. Ve hikmet aldı okudu. Ve istikbal cenahına dönüp baktı ve gördü ki... Her yüz senede bir müceddi din gönderilecektir. i şerifiyle müjdelenen Ebu Hanife... İmam-ı Şafii... Ebu Bayezid-i Bistami... Şah-ı Geylani... Şah-ı Nakşibent... İmam-ı Gazali... İmam-ı Rabbani, Mevlana Halid-i Bağdadi ve Bediüzzaman Said Nursi... ...aynı hakikati söylüyorlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı İsparet nahiyesinin Nurs köyünde... ...1876 yılında bir Said dünyaya gelir. Gözlerini açar açmaz... ...etrafına bir şeyler ararmışçasına... ...sıkıntıyla bakılırken... ...kulaklarına Ezan-ı ile birlikte... ...ismi de okununca rahatlar. Ve Said... ...hayatının ilerideki bir devresinde... ...şu cümleyi söyleyecektir. Acele ettim... ...kışta geldim. Sizler... ...Cennet Asa Bahar'da geleceksiniz. Annesi Nuriye... ...ve babası Sofi Mirza'nın yanında... Çocukluk yıllarını nusta yaşayan Said, Büyüklerin dini ve ilmi sohbet meclislerinde bulunur. Merak ve dikkat edinlerken, içinde ilim ve tahsil için şiddetli bir arzu uyanır. İlk tahsiline, Ta köyünde, Molla Mehmet Efendi'nin medresesinde başlar. Talebelerin hepsi kendisinden büyük olduğundan, Onun küçük yaştaki başarılarını çekemezler. Çok izzetli ve en küçük bir hakarete tahammül edemeyen Said, bu yüzden bir talebeyle kavga eder ve orayı terk ederek köyüne döner. Bir müddet abi molla Abdullah'dan ders alır. Fakat bu derslere kafi görmeyerek Şeyh Seyid Nurdan ders almak için hizana gider. Kısa zamanda Şeyh'in dikkatini çeken sayı Şeyh talebesi olur. Sayid'in nasıl bir aileden geldiğini merak eden Şey birkaç arkadaşıyla Nursa gelir. Babasının haram lokma karışmasın diye başkasının tarlasından geçerken hayvanlarının ağzını bağladığını, annesinin sayide hamileyken abdestsiz yere basmadığını ve abdestsiz hiç emzirmediğini öğrenir. Said daha sonra Nurşin köyündeki Şeyh Abdurrahman Tayyi'nin medresesine gider. Şeyh Tayyi, Nurslu talebelere yakın alaka gösterir ve geceleri üstlerini öterdi. Bir gün yanındakilere Nurslu talebeleri göstererek şöyle der... Bu nurlu talebelere iyi bakın. Bunlardan biri dini mübini İslam'ı ihya edecek. Fakat hangisidir ben şimdi bilemiyorum. Bir gün rüyasında kıyametin koptuğunu gören Said, Peygamber Efendimize ziyaret etmeyi arzu ederek Sırat Köprüsü'nün başına gider ve bekler. Bütün peygamberlerle görüşüp ...hepsinin ellerini öper. Nihayet... ...Peygamber Efendimizin geldiğini görünce... ...hemen mübarek ellerine kapanır. Ve ondan ilim talep eder. Peygamber Efendimiz ona şu müjdeyi verir. Ümmetimden sual sormamak şartıyla... ...sana ilmi Kur'an verilecektir. Bu rüyadan sonra... ...Bitlis'teki Şeyh Emin Efendi'nin medresesine gider. Yaşı küçük diye... Şeyh efendi bizzat ders vermeyi kabul etmez. Bu durum Sayit'in izzetine dokunur. Bir gün şeyhin dersteki hatasını tespit ederek itiraz eder. Şeyh ve talebeleri Sayidi hayretle takdir ederler. Daha sonra Bahçe Sarayı'daki Mir Hasan Veli Medresesi'nde ve Van'ın Gevaş ilçesindeki medresede derslerden tatmini olmayarak Erzurum Bayezid'deki medreseye gider. Şeyh Mehmet Celali'nin nezdinde üç ay süren ciddi bir tahsil görür. Bu kısa sürede bütün kitapların şerh ve izahlarını atlayarak özünü hıkseder. Böylece 20 senede tahsili mümkün olan derslerin hülasalarını üç ayda tahsil ve ikmal eder. Bu kısa tahsil sonunda Şeyh Mehmet Celali Efendi'den icazetini alır. Sonra Siirt'te meşhur Molla Fetullah efendinin medresesine gider. Molla Fetullah hangi kitabı okuduğunu sorduysa hepsine de bitirdim cevabını alır. Bunun üzerine Said'le aralarında şu konuşma geçer. Geçen sene deliydin. Bu senede mi delisin? Söylediğim kitaplardan beni imtihan ediniz. Molla Fetullah sorduğu bütün suallere eksiksiz ve tereddüsüz cevap aldıktan sonra Said'in hıfsını da imtihan etmek ister. Bir kitap vererek birkaç satırını iki defa okuyup hıfz etmesini ister. Said kitabın bir yaprağındaki bütün yazıları bir defa okuyarak hıfs eder. Bunun üzerine Molla Fetullah Zeka ile hıfsın bu şekilde aşırı derecede bir şahısta toplanması nadirdir... ...diyerek hayretini ifade eder. Said'in şöhreti Sirt'te dalga dalga yayılır. Alimler onu münazaraya davet ederler. Ne sordularsa Said... ...hepsine tereddütsüz cevap verir. Fakat hiç sual sormaz. Artık o... ...Said-i Meşhur diye anılır. Bitlis'te... ...Şeyh Emin Efendi'nin... ...kendisi hakkında... ...o çocuktur, kabile hitap değildir... ...dediğini duyar. Şeyhe gidip elini öperek şöyle der. Efendim... ...beni imtihan edilsin. Rüştümü ve kabile hitap olduğumu size ispat edeceğim. Şeyhin sorduğu suallerin hepsine eksiksiz cevap verdikten sonra şeyh ona edebi bir bilmece sorar. Noktasız hareketsiz bir kelimeden 12 kelime çıkarmasını ister. Said 12 kelime çıkarmakla kalmayıp 12 kelimeden mürekkep düzgün bir cümleyi yazarak şeyh efendiye takdim eder. Said, Siirt'in Tillo kasabasına gider. Orada, Kubbe-i Hasiye'de bir müddet kalır. Kamusu Okyanus'un Bağdüstü'ne kadar olan tam 1155 sayfasını ezberler. Kubbede kalırken yemeğinin tanelerini karıncalara verir. Sebebini soranlara şöyle izah eder. Bunlarda, içtimai hayata malikiyet, çalışkanlık, yardımlaşma ve vazife şinaslık var. Bunun için, bu ...ve cumhuriyetçi oluşlarına mükafeten... ...kendilerine yardım etmek istiyorum. Maradan seneler geçer... ...ve 1935'te çıkarıldığı... ...Eskişehir Mahkemesi'nde... ...Bediüzzaman... ...Cumhuriyet hakkında fikrin nedir sualine... ...şu cevabı verir. Eskişehir Mahkeme Reisinden başka... ...daha sizler dünyaya gelmeden... ...ben... ...dindar bir cumhuriyetçi olduğumu... ...elinizdeki tarihçiyi hayatım... ...ispat eder... Daha sonra bu hatırasını anlatan Bediüzzaman şöyle der. Hülefah-i her biri hem halife hem reisi cumhur idi. Sıddık-ı Ekber radıyallahu anh, aşere-i mübeşşereye ve sahabe-i kirama elbette reisi cumhur hükmündeydi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikati, adaleti ve hürriyeti i şer'iyeyi taşıyan... ...manayı dindar Cumhuriyet'in reisleriydiler. Cizre'de Mustafa Paşa'nın halka zulmettiğini duyunca... ...paşa'nın çadırında oturup gelmesini bekler. Paşa gelince herkes ayağa kalkarsa da o kalkmaz. Paşa'nın dikkatini çeker ve niçin geldiğini sorar. Molla Said cevap verir. Seni yola getirmeye geldim... ''Ya zulmü terk edip namaza başlarsın yahut seni öldüreceğim.'' Paşa hiddetlenir, dışarı çıkar, tekrar içeri gelir. ''Cidre'deki alimlerini mağlup edersen dediğini yaparım.'' Alimler toplanır, çaylar gelir. Said kendi çayını içtikten sonra kendisine hayran hayran seyreden yanındaki birkaç alimin çayını da fark ettirmeden içer. Bunu gören paşa daha münazara başlamadan alimlere şöyle der... ''Efendiler ben okumuş değilim. Fakat Molla Sayide mağlup olacağınızı şimdiden anlıyorum.'' Molla Said kimseye soru sormadan sorulan kırk suale cevap verir. Hatta bir tanesini yanlış cevapladığı halde alimler fark etmez. Arkalarından koşarak yanlışını düzeltmesi üzerine alimler işte bizi şimdi tam mağlup ettin derler. Bunun üzerine paşa vaat ettiği mazeri verir ve namaza başlar. Mardin'de Şeyh Eyüp Ensari'nin evinde misafir olan Said, şehide camiinde ders vermeye başlar. Alimleri münazaraya davet eder, hepsini mağlup eder. Münazaradan mağlup çıkan bir kısım ehli medresenin kendisine cephe almasıyla Mardin'i çalkalanır. Şehirdeki dalgalanmadan rahatsız olan mutasarrıf Nadir Bey, Molla Said'in ellerini bağlatarak iki jandarmayla şehirden çıkartır. Yolda namaz vakti gelince kelepçelerin açılmasını ister. Jandarmalar açmaz. Bunun üzerine kelepçeleri çözerek yere bırakır. Abdest alıp namazını kıldıktan sonra atına binip kelepçeleri tekrar bağlamalarını söyler. Daha sonra kelepçeleri nasıl çözdüğünü soranlara şu cevabı verir. Olsa olsa namazın kerametidir. Bitlis ve Van valilerinin ısrarlı davetleri üzerine her ikisinin konağında uzun müddet misafir olur. Buralarda kalırken her türlü fen ve ilimlere ait kitapları tetkik eder. Coğrafya, matematik, fizik, kimya, astronomi ve felsefe gibi ilimlerle ilgili 80-90 kitabı hıfsına alır. Her gün ezberinden tekrarlamak suretiyle 3 ayda bir defa devreder. Bir gün bir coğrafya, bir başka günde bir kimya ile yaptığı her iki münazarayı da kazanır. Molla Said, genç yaşta gösterdiği bu halkulade zeka ve kabiliyetle herkesi hayrette bırakır ve ilim çevrelerince Bediüzzaman lakabıyla anılmaya başlanır. Bediüzzaman, çağın eşsiz güzelliği demektir. Buralarda geçen hayatını kendisi şöylece özetler. Mahfuzatim olan 80-90 kitabı,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 Van'da kaldığı süre içerisinde yaptığı tespit ve araştırmalar neticesinde yeni bir eğitim metodu ihtiyacını hisseden Bediüzzaman yeni sistemin köşe noktalarını şöyle tespit eder. İman hakikatlerini ve İslam'ın esaslarını bu asrın anlayışına uygun yeni izah ve beyan tarzlarıyla ispat etmek ve ders vermek. Vanda kaldığı sıralarda gazeteleri takip eden Bediüzzaman bilhassa İslamiyet ve İslam dünyası ile ilgili haberleri dikkatle okurdu. Bir gün Tahir Paşa ona müthiş bir haber gösterir. İngiliz Müstemlikat Nazırı Gladiston elindeki Kur'an'ı göstererek şöyle demiştir: "Bu Kur'an Müslümanların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız." Ne yapıp yapmalıyız, ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız veya Müslümanları ondan soğutmalıyız. Bu müthiş haber karşısında ruhunda müthiş bir feveran ve gayret uyanan Bediüzzaman şöyle haykırır: Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş olduğunu ben dünyaya göstereceğim ve ispat edeceğim. O dehşetli haberin tesirinden günlerce kurtulamayan Bediüzzaman'ın ruhunda tarifi imkansız fırtınalar kopar ve bir gün bir vakıa sadıka görür. Ararat dağı denilen meşhur ağrı dağının altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti.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 Bediüzzaman, köşe noktalarını daha önce tespit ettiği yeni eğitim projesini tahakkuk ettirmek için şarkı gezmeye başlar. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde din ve fen ilimlerinin birlikte okutulacağı doğu üniversiteleri açılmasını hedefler. Gezileriyle hem bir ön araştırma yapar hem de bunun halka mal olmasına çalışır. Tüz Zehra adını verdiği Doğu Üniversitesi projesini gerçekleştirmek için İstanbul'a giden Bediüzzaman hemen netice alamazsa da her fırsatta bu idealini gerçekleştirmek için çalışır. Şehzade başında iştirak ettiği bir konferansta Osmanlı aydınlarının kültür merkezi olan Şekerci An'da hep bu idealini anlatır. Odasının kapısına bir tabela asar. Burada her suale cevap verilir, her müşkil halledilir. Fakat sual sorulmaz. Ziyaretine gelenlerin suallerini cevaplandırdıktan sonra bir harita çıkarır ve üzerinde böyle bir üniversitenin lüzumunu izah ederek teşhisini şöyle ifade eder. Aklın nuru fünunu medeniyedir. Vicdanın ziyası hulumu diniyedir. İkisinin intizacıyla hakikat tecelli eder. İftirak ettikleri vakit birinden hile ve şüphe diğerinden taassup doğar. Sultan Abdülhamid'e bir dilekçeyle müracaat eder. Gazetelerde Darülfun'un manasındaki Doğu Üniversitesi'nden belli lüzumundan bahseder. Ayrıca istibdat, hafiyelik ve jurnalcilik müesseselerini tenkit eden Bediüzzaman... ...Yıldız Askeri Mahkemesi'ne verilir. Aynı sözleri mahkemede tekrarlayınca top taşıtı Tımarhanesi'ne sevk edilir. Doktor raporunu yazar. Eğer Bediüzzaman'da zerrek kadar mecnunluk eseri varsa... Dünyada akıllı adam yoktur. Tekrar zat diye nezaretine sevk edilen Bediüzzaman, kendisine gönderilen ihsan-ı şahaneyi ve bağlanacak maaşı reddeder. Kendisinin ile ilgili teklifinin bakanlar kurulunda görüşeceğini söyleyen Nazır'a şöyle der. Marifi tehir, maaşı tacil etmeniz acaba ne kaideyledir? Neden menfaati şahsiyemi, menfaati umumiyeyi millete tercih ediyorsunuz? 23 Temmuz 1908'de ikinci meşruiyet ilan edilir. Kur'an'dan aldığı ders ile samimi bir hürriyet aşığı olan Bediüzzaman, ilanın üçüncü günü İstanbul'da ve bilahare Selanik Hürriyet Meydanı'nda kürsüye çıkar. Binlerce insana Hürriyete Hitap isimli tarihi konuşmasını yapar. Hürriyete hararetle sahip çıkan Bediüzzaman, yeni yönetimi tesis edeceklere yol göstericilik yaparak, bu konuşmasında meşrutiyetin temel esaslarını şöylece tespit eder. Hürriyeti sui tefsir etmeyin. Ta ki elimizden kaçmasın. Hürriyete ve meşrutiyete şeriat haya vermeli. Tam bir eğitimle neme lazım fikri ortadan kaldırılarak hürriyete ve meşrutiyete millet sahip çıkmalı ve hakimiyet millette olmalı. Meşveret esas alınmalı ve adaletle hareket edilmeli. Kuvvet kanunda olmalı yoksa istiddat tevzi olunur. Kanunlar için Avrupa'dan dilencilik etmek şimale yönelip namaz kılmak gibidir. Bu ise İslamiyet'e büyük bir cinayettir. O sıralarda Mısır Esher Üniversitesi öğretim üyesi Şeyh Bahid Efendi İstanbul'u ziyarete gelir. Ayasofya önündeki çay bahçesinde sohbet ederlerken Bediüzzaman'a Osmanlı ve Avrupa hakkında fikrini sorar. Bediüzzaman çok kısa bir cevap verir. Avrupa bir İslam devletine, Osmanlılar da bir Avrupa'ya hamiledir. Günün birinde doğuracak. Bu veciz cevap üzerine Şeyh Bahid takdirle şu itirafta bulunur. Bu gençliğe münazara edilmez. Ben de aynı kanaatteyim. Fakat bu kadar veciz ve deligane bir tarzda ifade etmek... ...ancak Bediüzzaman'a mahsustur. Bediüzzaman, hamanların isyanında... ...Ferah Tiyatrosu'ndaki kargaşada... Medrese talebelerinin protesto mitinginde ve 31 Mart'taki 8 taburun isyanında yaptığı tesirli ve yatıştırıcı konuşmalarıyla büyük isyanların önünü keser. Derviş Vahdeti'yi kendi gazetesi Volkan'da müfrit fikirlerinden dolayı tenkit eder ve edipler edepli olmalı hem de edebi İslamiye ile mütehiddip olmalı diyerek ikaz eder. Bediüzzaman o devrin hemen bütün gazetelerinde neşrettiği yazılarında hep İsyana karşı millet irşad edilmeni gayesini takip eder. Fakat ne var ki doğrularla yanlışlar yer değiştirir. Ve Bediüzzaman Said Nursi isyanlarda yatıştırıcı konuşmalar yapmakla cinayet işlemişçisine 31 Mart hadiselerinde tahrikçi rol oynadığı iddiasıyla divana harbe verilir. Mahkeme penceresinden gözüken idam sehpalarında sallananlar kendisine gösterilerek şöyle denir. Sen de şeriat istemişsin. Bediüzzaman mahkeme reisi Hurşit Paşa'ya hiç tereddüt etmeden şu cevabı verir. Şeriatın bir hakikatine bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat, sebebi saadet ve adaleti maks ve fazilettir. Fakat ihtilalcilerin isteği gibi değil. Bediüzzaman'ın bu müdafaası divan Harbi Örfi ismiyle bir kitap halinde neşredilir. Müdafasında millet ve din için yaptığı hizmet ve mücadelelerini sitem edercesine on bir buçuk cinayet olarak takdim eden Bediüzzaman mahkemeden on bir buçuk sualine cevap ister. İdamını beklerken beraat alan Bediüzzaman mahkeme heyetine teşekkür bile etmeyerek mahkeme kararını merakla bekleyen büyük bir kalabalıkla birlikte Beyazıt'tan Zalimler için yaşasın cehennem ...zalimler için yaşasın cehennem... ...diyerek Sultanahmet'e kadar yürür. İstanbul'dan Karadeniz yoluyla bana giderken... ...Bediüzzaman Tiflis'e uğrar. Şeyh San an tepesine çıkıp etrafı seyrederken... ...bir Rus polisi yanına gelir ve sorar. Niye böyle dikkat ediyorsun? Medresemin planını yapıyorum. Nerelisin? bitirsin? Bu Tiflis'tir Bitlis Tiflis birbirinin kardeşidir Ne demek Asya'da alem İslam'da Üç nur birbir bir arkasında inkişafa başlıyor Sizde birbiri üstünde Üç zulmet inkişafa başlayacaktır Şu perdeyi müste bir tane yıkılacak Takallüs edecek Ben de gelip Buradan medresemi yapacağım Eyhat şaşarım senin ümidine Ben de şaşarım senin aklına Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin her kışın bir baharı... ...her gecenin bir neharı vardır. İslam parça parça olmuş. Hayır. Tahsile gitmişler. İşte Hindistan... ...İngilizlerin lise mektebinde... ...Mısır siyaset mektebinde ders alıyor. Kafkas ve Türkistan... ...Rus mektebi harbiyesinde talim ediyorlar. Yahu şu asizade evlatlar... ...diplomalarını aldıktan sonra... ...her biri bir kıt'a başına geçecek... ...ve muhteşem pederleri olan... İslamiyet'in bayrağını kemalat ufuklarında dalgalandıracaktır. Bediüzzaman o günlerde aleyhteki şartlara rağmen bu müjdelere verirken 1950'lerde bir müjde daha verecektir. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hristiyan da olamaz. Ya Kur'an'la müsalaha edecek veya ona tabi olacak. İşte bugünkü Rusya glasnost ve perestroika politikalarıyla ve bağımsızlık hareketleriyle bu müjdenin ve doğumun sancılarını yaşıyor. Bir taraftan siyasilere, diğer taraftan halkın her tabakasına ders veren zaman Van'a gelir. Şark aşiretlerini dolaşarak, içtimai, medeni ve ilmi derslerle onları irşada çalıştır. Urfa'da ve kazalarında ağımız bilir zihniyetinin yanlışlığı ve teşebbüs sahibi olmak konularında dersler verir. Sual cevap tarzında verdiği bu dersleri münazarat ismiyle bir kitap halinde neşreder. 1911'de Şam'a gider. Emevi Camii'nde aralarında yüzden fazla alimler bulunan 15.000 kişilik muhteşem cemaate bir hutbe irade eder. Şam alimlerinin tebrik ve takdirlerine mazhar olan bu hutbe, kitap haline getirilerek Şam'da Arapça, İstanbul'da Türkçe, Hutbe-i Şamiye ismiyle yayınlanır. Bu hutbesinde Avrupalıların terakkide istikbale uçmalarıyla beraber, alemi İslam'ın maddi cihette orta çağda durduran hastalıkları teşhis edip, çarelerini gösteren Bediüzzaman şöyle der... Eğer biz ahlak-ı İslamiyyenin ve hakaiki imaniyenin kemalatını efalimizle isaretsek, etsek, dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyet'e girecekler. Belki küre-i arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dehalet edecekler. İstikbalin kıtalarında hakiki ve manevi hakim olacak ve beşeri, dünyevi, uhrevi saadete sevk edecek, Yalnız İslamiyettir ve İslamiyete inkılap etmiş ve hurafattan, tahrifattan sıyrılacak ilsevilerin hakiki dinidir ki Kur'an'a tabi olur, ittifak ederler. Asya kıtasının ve istikbalinin keşhafi ve miftahı Şura'dır. Yani nasıl fertler birbiriyle meşveret eder, tahifeler kıtalar dahi o şurayı yapmaları lazımdır. 1911 Haziran'ında Sultan Reşad'ın Rumeli seyahatine Şark vilayetleri adına katılarak Kosova'ya gelir. Üsküp Üniversitesi'nin temeli atılırken hem iddiatçılara hem Sultan Reşad'a böyle üniversitelere şartta şiddetle ihtiyaç olduğunu söyler. Gerekçelerini ve getireceği güzel neticeleri izah ederek onları ikna eder. Bunun üzerine Sultan Reşad'dan Şark Üniversitesi için söz alır. Balkan Harbi ile Kosova'nın işgali uğraması üzerine Üsküp Üniversitesi'ne ayrılan tahsisatın Doğu Üniversitesi'ne aktarılmasını talep eder. Bu talep kabul edilir. zaman Van Gölü kenarında Edremit'te üniversitesinin temelini atar. Fakat Cihan Harbi'nin patlamasıyla bu teşebbüs yarım kalır. Harbi umumiden evvel Bediüzzaman talebelerine... ...hazır oluruz, büyük bir musibet yaklaşıyor... ...diyerek talebelerini toplar. Harp patlar patlamaz, talebelerinden ve gönüllülerden... ...bir milis alayı teşkil eder ve talime başlar. Talebelerini hem imanlı, alim ve cesur... ...hem de keskin nişancı yetiştirir. Bediüzzaman, zaman bin kişiden mürekkep... ...milis alayı komutanlığına getirilir. Ser verip sır işleriyle. Zulümleriyle meşhur Ermeni Taşnak Komitesi'nin korkulu rüyası olan Bediüzzaman ve talebeleri, keçe külahlılar diye taşnaklar arasına ünsalarlar. Talebeleriyle Kafkas cephesinde Ruslara karşı savaşan Bediüzzaman, bir taraftan çarpışır, bir taraftan da i̇şaretül ül İicaz eserini Katibi Molla Habibe yazdırır. Rusların eline geçen 30 topu talebeleriyle baskın yaparak kurtarır. Hain Ermenilerin rehberliğinde Ruslar Bitlis'e girerler. Göğüs göğüse çarpışan zaman yaralanarak Ruslara esir düşer. Sibirya'nın kosturmasındaki en büyük esir kampına gönderilir. Rus çarının başkumandanı Nikola Nikolayevich kampı teftişe gelir. Teftiş esnasında zaman yerinden kalkmaz. Kumandan kızar. ...tercüman vasıtasıyla sorar. Beni herhalde tanımadılar. Tanıyorum. Nikola Nikolaevich'tir. Şu halde... ...Rus ordusuna ve Rus çarına hakaret ediyorlar. Hakaret etmedim. Ben bir Müslüman alimiyim. İmanlı bir kimse... ...Cenab-ı Hakk'ı tanımayandan üstündür. Binaenaleyh... ...ben sana kıyam etmem. Bunun üzerine divana harbe verilir ve... ...idamına karar çıkar. Bediüzzaman müsaade alıp... ...iki rekat namaz kılarken... ...Rus kumandana gelerek özür diler. O hareketinizin... ...mukaddesatınıza bağlılıktan geldiğine... ...kanaat getirdim. Rica ederim beni affediniz. Ve idam fermanını geri alır. Bediüzzaman esirken de... boşturmaz. Esir arkadaşlarına ders vermeye başlar. Rus kumandanı... ...siyasi derstir diye yasaklar. İki gün sonra tekrar izin verir. Tatar mahallesinin kefaletiyle Volga nehri kenarındaki camide tek başına kalmaya başlar. Bir müddet sonra boşelik ihtilalin kargaşasında firar eder. Rusça bilmediği halde yaya yürünse bir senelik yolu her an yakalanma tehlikesine rağmen izahı mümkün olmayan bir çabuklukla Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle geçerek Varşova'ya varır. Avusturya ve Almanya yoluyla Sofya'ya oradan trenle 25 Haziran 1918'de İstanbul'a gelir. Esaret dönüşünde Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın kağıt temin etmesiyle işarat-ül icazı tab ettirir. 13 Ağustos 1918'de Darül hikmet İslamiye'ye ağza tayin edilir. Harpte gösterdiği kahramanlıktan dolayı Padişah Vahdettin tarafından fahri kaymakamlık manasına gelen mahreç payesi verilir. Darül Hikmet'ten aldığı maaştan artırdığı parayla eserlerini bastırır ve ücretsiz dağıtır. Sebebini soranlara şöyle izah eder. Maaştan bana kutu layemut caizdir. Fazlası millet malıdır. Bu suretle millete iade ediyorum. Çamlıca'da Yusuf İzzettin Paşa'nın köşkünde kalırken, saçına düşen akların tesiriyle İhtiyarlar Risalesi'nin 11. ricasını yazar. Mondros Mütarekesi ile 1919'da Anadolu işgal edilir. İslam'ın bayraktarı Osmanlı ve çatısı altındaki İslam ülkeleri tek tek kopartılır. Alem İslam'a indirilen darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum diyen Bediüzzaman, dehrin hadiselerinin verdiği yeyis ile iken... bir rüyayı sadıka görür. Bir cuma gecesinde nevm ile alem misale girdim. Biri geldi Dedi. Mukadderatı İslam için teşekkür eden bir meclisi muhteşem seni istiyor. Gittim. Gördüm ki münevver, emsalini dünyada görmediğim selef Salihinden ve asarın mebuslarından her asrın mebusları içinde bulunur bir meclis gördüm. Hicab edip kapıda durdum. Onlardan bir zat dedi ki: Ey felaket, felaket asrının adamı. Senin de var. Fikrine beyan et. Ayakta durup dedim. Sorun cevap verin. Hangi fiilinizle kadere fetva verdirdiniz ki... ...şu musibetle hükmetti? 24 saatten yalnız bir saati... ...beş namaz için hakda Teala bizden istedi. Tembellik ettik. Beş sene... ...24 saat talim, meşakkat, tahrik ile... ...bir nevi namaz kıldırdı. Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi. Nefsimizi acadık, Kefareten beş sene oruç tutturdu. Ondan veya kırktan yalnız biri ihsan ettiği maldan zekat istedi. Buhlettik, zulmettik. O da bizden müterakim zekatı aldı. Devletler, milletler muharebesi tabakat-ı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor. Zira beşer, esir olmak istemediği gibi ecir olmak da istemez sorulan bütün suallere Bediüzzaman'ın verdiği uzun cevaplardan memnun olan meclisten tasdik emareleri tezahür eder evet ümit var olunuz şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada İslam'ın sadası olacaktır 5 Mart 1920'de İstanbul mütarekenin acı günlerini yaşarken Avrupa'dan getirilen içkilerle milletin kalbi yaralanır. Buna tedbir olarak Yeşilay Cemiyeti kurulurken Bediüzzaman ilk kurucular arasında yerini alır. 16 Mart 1920'de İstanbul İngilizler tarafından işgal edilir. Anglikan Kilisesi Müslümanlarla alay edercesine dini altı sual sorar ve altı yüz kelimeyle cevap ister. 700 zaman cevap verir. Altı yüz kelimeyle değil, altı kelimeyle değil, hatta bir kelimeyle değil. Belki bir tükürük ile cevap veriyorum. Çünkü o devlet işte görüyorsunuz, ayağını boğazımıza bastığı dakikada onun papazı Marurane üstümüzde sual sormasına karşı onun yüzüne tükürmek lazım geliyor. Tükürün o ehli zulmün, o merhametsiz yüzüne. Ve Bediüzzaman, İngiliz planlarına karşı Müslümanları ikaz eden... ...Hutuvat-ı kitabını gizlice dağıtır. İngiliz komutanı bu kitabı görünce çok hiddetlenir... ...ve Bediüzzaman için vur emri çıkarılır. O yıllarda Batı hayranlığı körüklenmekte... ...ve Abdullah Cevdet, Hüseyin Cahit... Cenap Şahabettin gibiler dinde reform gereklidir fikrini yaymaktadırlar. Bediüzzaman bu gibi reformist fikirlere cevap olarak Tülüat ismiyle bir kitap neşreder. Kubâye Milliye aleyhinde 11 Nisan 1920'de Şehri İslam'ın verdiği fetvaya şu cevabı verir: İngilizlerin işgali ve emri ve taziki altındaki meşihatın fetvası mualleldir. Fetva geri alınmalıdır. Böylece Bediüzzaman, Kuvayi Milliye ve Anadolu Harekatı taraftarı olduğunu ortaya koyar. Bediüzzaman'ın vatan millet uğrunda İstanbul'da yaptığı hizmetlere dikkatle takip eden Mustafa Kemal, şifreli telgrafla kendisini Ankara'ya davet eder. Bu davete, Ben, Tehlikeli yerden mücadele etmek istiyorum. Siper arkasında olmak hoşuma gitmiyor diye cevap gönderir. Fakat defalarca yapılan ısrarlı davetler üzerine 9 Kasım 1922'de Ankara'ya gider. Ankara'da batılılaşmak bahanesiyle İslamiyet'ten hızla uzaklaşıldığını, meclisteki milletvekillerinin İslam şeyairini ve namazı terk ettiğini görür. Bunun üzerine 10 maddelik bir beyanname hazırlayarak milletvekillerine dağıtır.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 Bu beyanname ve neticeleri Bediüzzaman Mustafa Kemal arasında şiddetli bir münakaşaya sebep olur. 50-60 kadar milletvekilinin hazır bulunduğu divan-ı riyasette Mustafa Kemal Bediüzzaman'a şöyle der. Sizin gibi kahraman bir hoca bize lazımdır. Sizi yüksek fikirlerinizden istifade etmek için buraya çağırdık. Geldiniz en evvel namaza dair şeyler yazdınız. Aramıza ihtilaf verdiniz. Bediüzzaman... Hiddetle ve şiddetle iki parmağını Mustafa Kemal'e uzatarak şu cevabı verir: Paşa, Paşa, İslamiyet'te en yüksek hakikat imandır. Ondan sonra namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur. Paşa özür diler, gelişemez.